Bu aslında tasavvufu da ilgilendiriyor. Çünkü e, yani nasıl ki hariciler insanları tekbir ediyorlarsa tasavvuculardan da e, kendilerine biat edilip biat etmeyenleri mümkün olarak görmezler. E, biat edildikten sonra da ayrılmasını dinden çıkmak olarak görürler. O yüzden bu kıssanın İbn-i Abbas'ın haricilerle görüşmesinin e, bir önemi var, bir e, mühim yönleri var. E, onların ellerinin deve dizi gibi ibadetten e, iz yapmış olduğunu görüyor i̇bn Abbas Radyallahu anh. Yüzlerinde secde eserleri görüyor, izleri görüyor. Uğuksuzluktan zayıflamış olduklarını görüyor i̇bn Abbas ise güzel kıyafetlerini giyerek gitmişti demiştik. Aleykümselam ve Rahmetullah. Ona bu üzerindeki elbise de ne diye soruyorlar i̇bn Abbas radiyallahu anh, Beni bununla mı ayıplıyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bundan daha güzelini görmüştüm ve şu ayet inmişti diyerek Allah'ın kulları için yarattığı zinetle ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Ayetini okuyor. Buraya neden geldin diye sorduklarında size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabında onun yanında olup da vahyin kendilerine üzerlerine indiği insanlardan yani sahabelerden bahsetmeye geldim ki sizin aranızda onlardan hiçbirisi yok diyor. İşlerinden bazıları Kureyş ile münakaşa etmeyin. Allah Teala buyuruyor ki onlar şüphesiz kavgacı bir millettir diyerek ayet okuyor. 200 kişi de keşke onlarla konuşsan dediler. İbn Abbas radıyallahu anhumu söyleyin bana. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu ve damadı olup ona ilk iman eden ashabının birlikte olduğu kişiden alıp veremediğiniz nedir? Yani Ali radıyallahu an ile alıp veremediğiniz nedir? Dinlerseniz inşallah. O konulara geleceğiz. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Onlar da biz ona yani Ali radıyallahu anh'a üç konuda muhalefet ediyoruz. Dediler. Bunların ne olduğunu sorunca birincisi o Allah'ın dininde insanları hakem kıldı. Halbuki Allah buyurdu ki hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın bu sözünden sonra insanların hükümde ne iş olabilir? Dediler. Başka dedi. Onlar Ali insanlarla savaştı ama ne köle aldı ne de ganimet. Eğer savaştıklar kafir idiyseler mallarının Ali'ye helal olması gerekirdi. Eğer mümin müminlerin kanını dökmek haramdır dediler. Başka dedi i̇bn Abbas radiyallahu anhu. O da onlar da kendisi için emir müminin sıfatından vazgeçti. Eğer e emir müminin değilse kafirlerin emiri demektir dediler. Başka bir itirazınız var mı dediler. Bu kadar bize yeter dediler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a eğer size Allah'ın muhkem kitabından ve peygamberinin sünnetinden fikirlerinize karşı delil getirirsen dönecek misiniz dedi. Onlar da evet dediler. Allah'ın dininde insanların hüküm vermesi hakkındaki görüşünüze gelince Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler ihramlıyken iken av öldürmeyin diye başlayan e, ayeti okudu içinizden adil birisi ona hükmetsin kısmına kadar ilgili ayeti okudu kadın ve kocası hakkında e, ise şöyle buyuruyor diyerek eğer karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin ayetini deli getiriyor şimdi Allah'a yemin verdirerek soruyorum size İnsanların birbirlerinin kanına e, girmekten alıkoymak için, aralarını bulmak için hüküm vermek mi daha layıktır? Yoksa değeri çeyrek dirham olan tavşan ve birkaç kadın hakkında hüküm vermek mi daha layıktır? Üstelik biliyorsunuz ki Allah dileseydi hükmü verir, insanları bırakmazdı diyor İbn Abbas. Anh. Onlar da harciler de vallahi birbirlerinin kanına girmekten alıkoymak ve aralarını düzeltmek daha evladır. Cevabını veriyorlar i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle devam ediyor. Ali Savaşlam'a köle ve ganimet almadı sözünüze gelince. Söyleyin, anneniz Ayşe'ye sövüyor musunuz? Yoksa başka kadınlarda helal olanı onda da helal kılıyor musunuz? Eğer böyle diyorsanız küfre düştünüz demektir. Yok eğer onun müminlerin annesi olmadığını söylüyorsanız yine kafir oldunuz ve İslam'dan çıktınız demektir. Allah Teala buyuruyor ki, Peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır ve zevceleri de müminlerin anneleridir. Görülüyor ki siz iki sapıklık arasında bocalıyorsunuz. Hangisini seçersiniz? Hangisini seçerseniz seçin diyor. Şimdi bu görüşlerinizden vazgeçtiniz mi? diyor. Onlar da birbirlerine bakarak, Vallahi evet demekten başka bir çare bulamıyorlar. Ali'nin kendisi için emirül müminin sıfatından vazgeçtiğinizi, vazgeçtiğini söylemenize gelince Hudeybiye günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'i aralarında anlaşma yazmak için davet etmişti. Suheil bin Amr ve Ebu Sufyan ile yazışacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ya Ali yaz. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmüdür." Onlar Vallahi senin Allah'ın Resulü olduğunu bilseydik seni Kabe'den alıkoymazdık. Sana karşı savaşmazdık. Dediler. Onun yerine Muhammed bin Abdullah yazmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Vallahi beni yalanlasanız da ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Yaz ya Ali. Muhammed bin Abdullah. Peygamber Ali'den üstünken aleyhissalatü vesselam kendisinin nebi olarak zikredilmesine razı olduysa zikredilmemesine e, isminin sadece isminin yazılmasına razı olduysa bu onu peygamberlikten çıkarmıyor. Şimdi bu görüşünüzden de vazgeçtiniz mi? diyerek soruyor. Onlar da evet diyorlar. Orada bulunanlardan 2000 kişiye yaklaşık insan itikatlarından dönüyor. Geride 4000 kişi de sapık olarak öldürülüyorlar Nehrevan Savaşı'nda. Bu Nehrevan Savaşı'nın öncesinde Nehirvan Savaşı'nın öncesinde İbni Mesud radıyallahu anh'ın e, şahit olduğu başka bir vaka daha var. İbni Mesud radıyallahu an e, bir gün kapısına Ebu Musa el Eş'ari radıyallahu an geliyor. Ebu Abdurrahman çıktı mı evinden diye soruyor. Öğrencileri de "Hayır henüz çıkmadı. O halde bekleyelim." diyorlar i̇bn Mesud çıkınca İbn-i Musa Eleşer radıyallahu anh Ey Ebu Abdurrahman Az önce mescitte ilk defa gördüğüm bir şeyle karşılaştım ama yine de e, gördüklerim hayırdan başka bir şey değildi diyor. İbn-i Mesud nedir o diyor. Biraz sabredersen sen de göreceksin diyor ve beraberce onu e, mescide götürüyor. Mescide geldiklerinde ellerinde bir takım taşlar halka kurmuş insanlar ortalarında bir idareci şu sayıda subhanallah deyin diyor onlar subhanallah diyorlar şu sayıda Allahu ekber deyin diyor onlar tekbir getiriyorlar Özelden soran arkadaş konu bitince inşallah sorularınızı sorun La ilahe illallah deyin diyor şu sayıda. Onlar da e, bunu o şekilde söylüyorlar. i̇bn Mesud bu yaptıklarınız nedir diyor. Onlar da yaptığı, yaptıkları şeyleri anlatıyorlar. i̇bn Mesud diyor ki onlara Bakın diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın kapları hala kırılmadı. Sahabeleri hala aramızda. Elbiseleri bile eskimedi. Ne çabuk sapıttınız diyor. Dininizi ne çabuk terk ettiniz. Siz Allah Resulü'nün getirdiğinden daha hayırlısını mı getirdiğini getirdiğinizi zannediyorsunuz? Eğer Allah'ı zikredişlerinizi sayıyorsanız, bilin ki bunu saymanıza gerek yok, Allah sayar. Siz asıl kötülüklerinizi sayın diyor ve onları e, Mescid-i Nebevi'den dışarı çıkartıyor, kovuyor Bu hadisenin ravisi, Aleyküm Selam ve Rahmet Selam Bu hadisenin ravisi, Amr bin Selim'e e, Ben İbni Mesud radıyallahu anh'ın Mescitten kovduğu o kimseleri Nehrevan Savaşında bize karşı savaştıklarını Gördüm diyor Allah için soruyorum İbn Mesud radıyallahu anh'ın Karşılaştığı bu vaka Bugün tarikatlarda hatme adı altında yapılan şeyle aynısı değil midir? Benim gözlerimle şahit olduğum birkaç tane tarikat hepsinde de e, i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın bidat diyerek karşı çıktığı e, bu hadisenin aynısı yapılıyordu Hatme adı altında Nakşiler'de de gördüm, Kadiriler'de de gördüm Rıfayiler'de de gördüm ee, Diğerlerini bilmiyorum artık Benim gördüklerim bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini sormak üzere Onun hanımlarına gelen birkaç sahabe vardı Buhari'den hatırlarsınız bu rivayeti bu sahabeler Ümmü Seleme validemize Allah Resulü'nün ibadetinden soruyorlar gece ibadeti nasıldır diye Allah Resulü'nün hanımı Allah ondan razı olsun o gecenin bir kısmında uyur bir kısmında kalkar ibadet eder gündüz ibadetinden sorduklarında bazı günler oruç tutar bazı günler tutmaz ihtar eder diye e, cevaplar alıyorlar Ve o sahabeler kendi aralarında şöyle diyorlar Biz neredeyiz Allah Resulü nerede Allah Azze ve Celle Resulünün gelmiş geçmiş günahlarından korumuştur Ama bizler onun gibi miyiz ya diyerek Birisi Ben her gün oruç tutacağım Diğeri Ben e, her gece Sabaha kadar namaz kalacağım ibadetle geçireceğim Bir diğeri de ben de evlenmeyeceğim Diyor Onların bu sözleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a aktarılınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye kızgın bir eda ile çıkıyor ve biliniz ki Allah'ı en iyi bileniniz benim. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben gecenin bir kısmında kalkar, ibadet ederim, bir kısmında uyurum. Bazı günler oruç tutar, bazı günler iftar ederim. Ve ben evlenirim de bunlar benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor. İnsanların Allah azze ve celle'ye yakın olmak için Allah azze ve celle'ye kurbiyet, yakınlık sağlamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktan başka bir yolu yoktur. Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örneğin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu net bir şekilde beyan edilmiştir. Onun ahlakının Kur'an olduğu Ayşe Radiyallahu Hanha tarafından beyan edilmiştir. Kur'an'ın yegane müfessiri beyan edicisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten bütün peygamberler kendilerine indirilen mücmel vahyi insanlara tavsil etsinler diye, müfassal olarak bildirsinler diye gönderilen insanlardır. İbrahim suresi 14. ayetinde belirtildiği gibi. İnsanlara açıklasınlar diye gönderilen insanlardır. Allah'ın muradını en iyi açıklayan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bugün bizleri hakkı tanımasında Allah Azze ve celleyi razı etmesinde yeganeyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır. Ve e, kitap ve sünneti yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin naszını anlamada da bunlara iman etmede de ölçümüz insanların en hayırlısı olduğu belirtilen insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldukları Allah Azze ve Celle tarafından belirtilen sahabelere tabi olmaktır. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırkaya ayrılacak biri hariç hepsi ateşte olacaktır. O kurtulan birinin kim olduğu sorulduğunda bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bulunanlar diye açıklamıştır. Yani bu kurtuluş fırkasından olmanın yolu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda bulunmaya gayret etmektir. Onların bulunmadığı vadilerden uzak durmaktır. Bir örnek verelim. Mesela Kur'an-ı Kerim okuruz. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra adet olmuştur. Sadakallahu Lazim denilir. Halbuki insanların en hayırlıları Böyle bir şey dememişlerdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylememiştir Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra. Sahabeler böyle bir şey yapmamıştır. Sahabelerine de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey emretmemiştir. Mesela bir i̇bn radıyallahu anh'ten Kur'an okumasını istiyor. O da okuyor. i̇bn Mesud diyor ki Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar boşandığını gördüm diyor. Muhammed Aleyhisselatü yeter, yeter dedi. Ee, ve rivayet devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü, e, Kur'an sana indiği halde benim okuyayım şeklinde. Şimdi Sadakallahu Lazim, Abdüstamit ölçü değil. Abdüstamit e, kendisi münafıkların birisi. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Allah Resulü ve sahabelerinin e, dediğine bakarız. Abdüstamit güzel sesli birisidir, dinleriz. E, Bidatı kim işlerse işlesin, dedilir. Biz Kur'an okuduğumuz zaman eğer e, Sadakallahu Lazim demezsek sanki kıraat ibadetini, bir vacibini yahut bir sünnetini yahut bir edebini terk etmiş gibi hissediyoruz. Yani bidatler böyledir. Halbuki Allah'tan en çok korkan, Allah'ı en iyi bilen bunu söylemezdi. Ve Allah'a yakınlık için tek önderimiz, tek örneğimiz olan Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Böyle bir yol bırakmamıştı. Böyle bir yol meşru kılmamıştı. Bu sadece bir örnek. Aklımızla baktığımız zaman ne deriz? Yahu işte Allah en doğruyu söyler. Bunda ne var? Zaten bu bir ayetin ibaresidir. Sadakallahülazim ifadesi. Ama ibadetleri tayinde bizim rehberimiz akıl değil. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim emrimiz olmayan bir şeyi yaparsa o donur buyurmuştur say hadiste. İbadetlerde şeklini, bütün vasıflarını yine Allah Azze ve Celle bize açıklamıştır. Ona nasıl yakınlaşacağımızı Allah Azze ve Celle bildirmiştir. Ee, ve kitap ve sünnetin nasları karşısında Müslüman olan kimselerin söyleyeceği söz yalnızca teslim olduk demekle ibarettir şeytan dahi Allah Azze ve Celle'yi inkar etmezken yani e, iman ederken meleklere ahiret gününe peygamberlere iman ederken e, meleklerle beraber ibadet ederken Allah Azze ve Celle'nin ade mesajde et emrine karşı aklını kullanması onu kafirlerden yaptı. İbadetlerde yine e, aklın rehber olamayacağına dair başka bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam buyuruyor ki: Namazda sağ eli sol el üzerine, sol kol üzerine bağlamak, iftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. buyuruyor. Bir diğer hadis-i şerifte: "Ümmetim iftarda acele ettikleri müddetçe eee fıtrat üzere olurlar buyuruyor. Eğer aklımızla bir şeyler düşünecek ol, olursak bu konuda iftarı ne kadar geciktirirsek, sahuru ne kadar erken yaparsak oruçlu geçirdiğimiz müddet o kadar uzayacak demektir ve Allah azze ve celle o e, miktarda daha fazla ibadet etmiş olacağız. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendi sünnetinin böyle olmadığını beyan ediyor. Yine aklımızla bakacak olursak bir abdest alırken elleri kolları dört sefer, beş sefer yıkamak faziletli deriz. Halbuki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Üç sefer yıkadıktan sonra bu benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur buyuruyor. Yine bir öğle namazını veyahut ikinci namazını beş rekat kılamayız. Daha fazla ibadet etmiş olmayız beş rekat kılarsa. Allah Azze ve Celle nasıl emretmişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl açıklamışsa ancak o şekilde yapmakla mükellefiz. İbni Asakerin ve e, Abdullah Mübarek'in Kitabü'l Cihat'ta rivayet ettikleri bir e, hadise var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineklilerle beraber bir yolculuk esnasında, ekibine diyor ki namazı binekleriniz üzerinde kılın. Bu şekilde bir emir veriyor. Fakat içlerinden birisi hemen bineğinden atlıyor ve yerde kılıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen muhalefet ettin. Allah da seni muhalif düşürsün. Ve o şahıs mürted olarak ölüyor dinden çıkmış olarak ölüyor. Halbuki niyeti namazı yerde kılmak, bir ibadeti daha güzel yapmak. Yani daha güzel düşündüğünü düşündüğü bir şekilde yapmak. Yani burada bize düşen şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl emretmişse o şekilde yapmaktır. Allah'a itaatsizlik ve Rasulüne itaatsizlik aynıdır. Nisa suresi 80. ayetinde Rasule itaat eden ancak Allah'a itaat etmiş olur. Buyuruluyor. Rasule itaati emreden pek çok ayet var. Bunları tek tek zikretmenin konuyu uzatacağını düşünüyorum. Zaten bu konuda ihtilafı olan kimse yoktur odada. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi bakın yorum kimden olursa olsun almayacağız. Sözü. E, su götürür bir söz. Şöyle. E, kitap ve sünneti açık nasıl, herhangi bir kimsenin yorumuna muhalifse biz o yoruma muhalefet etmeyi Allah ve Resulüne muhalefet etmeyi tercih ederiz. Ölçü bu. Yani İslam alimleri ancak hakkı bulmak için elinden gelen gayreti göstermişlerdir. O alimler hakkı tespit etmek için ihtiyat etmişler. Yani çaba göstermişler, gayret etmişler ve kendilerine zahir olan hakkı ortaya koymuşlar. Fakat e, Aleykümselam ve rahmatullah. Fakat Allah ve Rasulünde sarih naslar gelip de e, herhangi bir alimin sözlerine muhalif olursa biz o alimin sözünü değil, yorumunu değil, Allah ve Resul'ün sözünü almakla mükellefiz. Yani ihtilaf durumunda delil istemek herkese vacip. Bir alim şöyle diyor, bir alim böyle diyor, böyle bir e, hadiseyle karşılaştığımızda delile bakmak e, avama bile vaciptir, delili istemek avama bile vaciptir bu delile göre hareket etmek icabedir. Sübki şöyle bir açıklama yapar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hadisine muhatap olan kimse, yani kendisine Allah Resulü'nün hadisinin ulaştığı bir kimse, eğer bu hadisle amel etmeyip de, kendi mezhebinin görüşüne uymaya devam ederse, kendi mezhebinin görüşüne uymaya devam ederse tıpkı şöyle demiş gibi olur. Allah Resulü ile bizzat karşılaşmış. Allah Resulü ona bir şey söylemiş. O da dur ey Allah'ın Resulü ben bir mezhebi imamıma şey Bu hadisle amel etmem caizse onunla amel edeyim. Demiş gibi olur diyor. Tabi bütün alimler aynı kategoride. Yani e, bunun adı ne olursa olsun. Biz bütün İslam alimlerini hakkı tespit etmek için gayret gösteren bütün alimlerin hakkını tanırız ama e, bu alimleri haklarının üzerinde bir konumada getirmeyiz. Onları hatasız la değil, la yusel görmeyiz. Bu şekilde görebileceğimiz ancak Allah Resulüdür. Teslim olabileceğimiz ancak Allah Resulüdür. Allah ve Resulüdür. Alimlerin sözleri ise ancak kitap ve sünnete uygunluk halinde geçerli kazanır. Nitekim Allah Azze ve Celle eti allahe ve eti Rasule ve ullemre minkun buyuruyor. Allah'a itaatte itaati mutlak zikrediyor. İtaat kelimesini. Rasule itaatte yine itaati mutlak zikrediyor. Ullemre gelince itaati ayrıca onun içinde zikretmiyor. Yani Allah'a itaat mutlaktır. Allah ve Resulüne itaat mutlaktır. Her ikisinde de itaat lafsı zikredilmiştir. Üllemirde ee, ise, yani bu ulülemir e, devlet yöneticisi Müslümanların halifesi de olabilir, alimler de olabilir. Ee, yani emir sahipleri, yetki sahipleri kastedilir. Bunlara itaat ise ancak Allah ve Resulüne uygunluk halinde. Evet, Mehmet Şerif abi yazdı ee, İmam Malik'in güzel sözü. Aynı söz İbn-i Abbas'tan, e, Ümmü Seleme'den, Mücahid'den de rivayet ediliyor. İ, İmam Malik e, hakkındaki o söz çok meşhur. ''Şu kabrin sahibinden başka herkesin sözü alınabilir de terk edilebilir de.'' diyor i̇bn Abbas radıyallahu meselesinde de kendisine temneddu haccı ile ilgili sorulan bir soru da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinin aklı ediyor. Karşında soran kimse de diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor. i̇bn Abbas radıyallahu bunun üzerine ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Sen bana Ebu Bekir şöyle dedi Ömer böyle dedi diyorsun bir daha benimle konuşma diyor. İşte sahabelerin menheci buydu. Yani Allah ve Resulünün sözü karşısında isterse Ebubekir Bekir ve Ömer gibi ümmetin en fazletleri olan şahıslar bir söz söylesin asla Allah ve Resulünün sözünü başkalarının sözüne değişmiyorlardı. Bu sahabeler bir Ebu Bekir anh bir Ömer radiyallahu anh bile e, hiçbirisi kendilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözlerini işittiklerini iddia etmemişlerdir. Bir örnek. Bir gün Ömer radıyallahu anh'ın kapısını sahabelerden birisi çalıyor. Daha doğrusu onlardaki isteğizan şekli esselamu aleyküm ve rahmetullah şeklinde selam vererek 3 e, sefer isteğizan yapıyor. İzin istiyor, selam veriyor. E, i̇çeriden ses verilmeyince, onay verilmeyince o sahabe geri dönüyor. Ömer radıyallahu anh kapıdan çıkıyor. Ey falanca neden geri döndü? O şahs o diyor ki Ben Allah Resulünden Şunu işittim, sizden biriniz Üç sefer istizan etsin Yani üç sefer selam versin e, Kendisine izin verilirse Ne ala, izin verilmezse geri dönsün Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Bu sözüne şahit getir diyor Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Bu söze şahitlik ediyor ve e, Onun sözünü kabul ediyor Yani e, üzerine basa basa söylüyoruz biz ama anlamamakta veyahut da ön yargıyla anlamakta ısrar ediyorsunuz. Çünkü e, kafanız başka kimseler tarafından doldurulmuş. Bunlar alimleri reddediyor, hiçe sayıyor, alimleri inkar ediyor e, tarzında baktığınız için bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Allah ve Resulünün önüne hayatta da vefatından sonra da Allah Resulünün vefatından sonra da geçmek haram kılınmıştır. Alimler bizlere Allah ve Resulü'nün naslarını naklederler. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor Allah azze ve celle. Zikir ne? Zikri biz indirdik. Onun da onun koruyucusu da biziz ayetinde geçen zikirdir buradaki zikir. Yine kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona e, dar bir geçim vardır. Ayetinde bahsedilen zikirdir bu zikir. Zikir Kur'an ve sünnettir. İndirilen zikir. İndirilen zikir Kur'an ve sünnettir. Zikir ehli de Kur'an ve sünnet ehlidir. Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilenlerdir. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Yakında sizinle. Müteşabih ayetler hakkında tartışacak kimseler gelecek. Siz bunların yakasından tutun, Allah Resulü'nün sünnetini en iyi bilenlere götürün. Çünkü Allah'ın kitabını en iyi bilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini en iyi bilenlerdir. Demek ki neymiş? İlim ancak Allah ve Resulü'nden gelenlerdir. Alim de ancak Allah ve Resulü'nden gelenleri en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla bizim zikir ehlinden, alimlerden alacağımız şey Allah ve Resulü'nün geleni bunlardan delili neyse onu almaktır. Yani bu konuda herhalde e, muhalefet ettiğimiz bir durum yok. Şimdi birkaç tane sahabi sözünden e, ibret alalım. i̇bn radıyallahu an şöyle diyor. Darimi'nin rivayet ettiği e, sünnenin de rivayet ettiği bir nakil bu. Ey insanlar yakında siz rivayette bulunacaksınız size de rivayette buluna, bulunulacaktır. Sonradan ortaya çıkarılmış bir bidat gördüğünüz zaman ilk duruma yani sünnet ile sahabenin uygulamasına sarılınız. Yine şöyle demiştir o. İçinde büyüğün küçük düşeceği, küçüğün yükseleceği, halkın da onu sünnet sonra da değiştirildiğinde sünnet değiştirildi diyecekleri bir fitne sizi kapladığı zaman haliniz ne olacak? Amin. Meşhed Hüseyin. Bu ne zaman olur diye soruldu. İl-Mesud şöyle dedi. Manasını anlamadan ve uygulamadan Kur'an okuyan Kur'an'ız çoğaldığı fakihlerin azaldığı, emir vericilerin çoğaldığı, güvenilir kişilerin azaldığı, ahiret ameli karşılığında dünyalık peşine düşüldüğü zaman diyor. Bunu Hakim Müstedre'in de, Darimi süneninde, de, İbnevi Şeybe Musannef'in de nakleder Mesut'tan. Mesud'dan. Yine şöyle demiştir, kadın erkek sizden kim fitne zamanına kavuşursa, Ashabın yoluna sarılsın, çünkü biz fıtrat üzerineyiz diyor. Bu da dariminin naklidir. hasan Basri, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor. Allah'a yemin olsun, sünnetleriniz haddi aşanla, haktan uzak kalan arasında kalmıştır. O sünnetlere uymada sabrediniz. Zira sünnet ehli eskiden insanların en azı idiler, onlar gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli ne haddi aşanlarla azgınlıklarına ne de bidatçilerle bidatlerine gitmemiş, Rablerine kavuşuncaya kadar sünnete uymada sabretmiş olan kimselerdir. O halde inşallah siz de böyle olunuz diyor. Ali anh, Bir kimse bütün ömrünü oruçla, namaz gibi ibadetlerle ihya ederse, sonra rükun ile makam arasında öldürülse, Şüphesiz kıyamet günde Allah onu yine de hidayet üzerine olduğunu zannettiği kimselerle haşreder. Bu hidayet üzerine olduğunu zannettiği kimseler bidatçı ise onlarla haşreder. Sünnet eliyse yine onlarla olur. Bakın bu rivayet çok önemli. Demek ki zanla değil ilme tabi olmak gerekiyor. Ömer bin Abdülaziz Allah ona rahmet eylesin. Bakın memurlarına yazdığı bir mektubunda ne diyor. Kur'an'da hükmü bulunan bir meselede hiç kimsenin görüş hakkı yoktur. Önder alimlerin görüşü ancak hakkında ne ayet inmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sünnet bulunmayan şeylerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu bir sünnette hiç kimsenin görüş beyan etme hakkı yoktur. Darimi'nin ve Acurinin Eşşeria isimli e, kitabında naklettiği bir sözdür bu. Said bin el-Müseyyed, Allah'ın adı rahmet eylesin, ikindiden sonra fazla olarak iki rekat namaz kılan birisini görüyor. Bunun üzerine ona engel oluyor. Adam diyor ki, ey Ebu Muhammed, Allah namazdan dolayı beni cezalandırır mı? O da diyor ki, hayır, Allah senin namaz kıldığın için cezalandırmaz, lakin seni Allah Resulü'nün sünnetine aykırı hareket etmenden dolayı cezalandırır diyor. Tabi'in alimlerinden Amir Eşşabi Allah ona rahmet eylesin diyor ki Şunların sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiklerini al kendi görüşleriyle söylediklerini ise helaya at diyor. Bu kastettiği kimseler rey ehlidir yani kendi görüşleriyle kıyas yapan kimseleri kastediyor. Arah Suresi 3. Ayetinde Allah Azze ve Celle, siz Rabbiniz tarafından vahyedilene uyun, ondan başka dostlara uymayın. Nisa 59. Ayetinde, bir şeyde ihtilafa düşerseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a yani kitabına ve Rasulüne yani sünnetine döndürün. Allah Azze ve Celle, ihtilaf anında çözümün kitap ve sünnet dışında başka yerlerde aranmasını mübah kılmıyor bakın. Bu durumda çözümü herhangi birinin görüşünde aramak haram demektir. Çünkü o kitap ve sünnetin dışında bir şeydir bak herhangi bir kimsenin görüşü. İzzettin bin Abdüsselam, Allah rahmet eylesin, insanlar belli bir insana bağlı olmaksızın alimlerden istediklerine sorarlar ve kimse bunu yadırgamazdı. Şu mezhepler ve mutassıpları ortaya çıkıncaya kadar durum böyle devam etti. Şimdi ise artık kişi görüşü delillerden uzak olsa bile imamını sanki masum bir peygamber gibi tasu bile taklit ediyor. Bu haktan ayrılma doğrudan uzaklaşmadır diyor Havaydül Ahkam isimli eserinde. İmam Malik benim görüşlerimden sünnete uyanı alın uymayanı atın demiştir i̇bn Hazm El-İhkam'da i̇bn Abdilber Camiül Beyan'ın İlim ismini eserinde nakledi bunu. Ebu Hanife Rahim delilimi bilmeyen kimsenin benim sözümle amel etmesi caiz olmaz diyor. Hadis sayı ise benim mezhebim odur. Şah Velillah Dehlevi'nin Hüccetullahi'l-Balika Füllani'nin İkazül Himem İbn-i Abidin'in Reddül Muhtar'da naklettiği bir söz İmam Şafi, benim sözümün hadise ters düştüğünü görürseniz, siz hadislamel edin, benim sözümü duvara çalın, diyor. İmam Ahmet bin Hanbel, Allah ve Resulünün yanında hiçbir kimsenin sözünün değeri olamaz. Ne beni, ne maliki, ne evzaiyi, ne nehaiyi, ne de başkasını taklit etme. Hükümleri onların aldığı yerden, kitap ve sünnetten al, diyor. Vahizlerden birisi ilginç bir hadise. Cemaate şöyle sesleniyor. Hz. Ali radıyallahu anh'ın namazdaki huşusunu anlatıyor güya. Ali radıyallahu anh huşu içerisinde namaz kılıyordu. Ayağına bir ok isabet etti ve kanlar fışkırmaya başladı. Ama o e, hiç namazını bozmadan devam etti diyor ve arada şunu ekliyoruz. yalnız sayın muhterem cemaat diyor dikkat edin diyor Hanefi mezhebine göre diyor kan akması abdesti bozar diyor böyle komik durumlara düşüyor insanlar Sufilerin dahi önder edindiği ve nabza göre şerbet veren İbni Arabi Söyler diyor bak, bize göre Allah'ın dininde ölü ya da diri hiç kimsenin taklit edilmesi caiz değildir. Alime soru sora bu konuda Allah ve Rasul'un hükmünü istiyorum demelidir. Fıtıratül Mekki kitabını birinci cildinin 373. sayfasında söylüyor bunları. Bakın sapık o dahi dahil olsa hak bir söz söylemiş biz de aynen alırız hak sözü hak kimden gelirse alırız. Yine o İbn Arabi diyor ki. Ayet ve hadise muhalif olmasına rağmen mezhep imamının görüşüne tutunan fakihler eğer İmam Mehdi'nin kılıcından korkmasalar ona hiç kulak asmazlardı. Ona kalpleriyle değil zahirleriyle itaat ederlerdi. Belki de mezheplerine muhalif bir hüküm verdiğinde İmam Mehdi'yi sapık görecekler. Zira onlar iştihap kapısının kapandığına, alemde hiçbir müştehidin kalmadığına ve imamlarından başka hiçbir kimsede iştihap derecesinin bulunmayacağına inanmaktadırlar. Onların bu hususta Allah katında hiçbir mazerette olmayacaktır. Kıyamet gününde onlardan ilk yüz çevirecek olanlar da imamlar olacaktır diyor. Futuatül Mekke'nin 3. cildinin 333. sayfasında söylüyor bunu. İmam Şarani de e, Mizanül Kıbran'ın 1. cildinin 10. sayfasında mukaddime giriş bölümünde söylüyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 105. ayetinde Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleler için büyük bir azap vardır. Sizin de inşallah. Bakın ayeti tekrar ediyorum. Ali İmran 105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleler için büyük bir azap vardır. Allah'ın azabından yine kendisine sönülür. En'am suresi 159. ayetinde Ey Muhammed! Fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Onların işe kalmıştır. Yaptıklarını sonra onlara Allah bildirecektir. İnsanların dinde fırka fırka olmasının sebebi Vahiyden ucaklaşmalarıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde eğer e, Allah kadından de ihtilaf olsaydı eğer Allah'ın gayrından gelseydi bu din onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz buyuruyor. İhtilafın kaynağı Allah Azze ve Celle değil insanlardır. İhtilaf hallerinde çözüm yolu olarak az önce Nisa suresinden ayeti okuduk. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler isek çözümü Allah'a ve Resulüne müvacete etmekte aramamız gerekiyor. Bir alim şöyle dedi, bir alim böyle dedi diye kederlenmenin, endişe etmenin hiç lüzumu yok. Yine çağrı Allah Azze ve Celle tarafından beyan edilmiş. İhtilafa düştüğünüz zaman, bir hususta çekiştiğiniz zaman hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Peygamberlerin Allah katından getirdikleri insanları vahdete götürürken insanların bu vahiden yüz çevirmeleri hep ihtilafa sebep olmuştur. Bugün ümmet arasında fırkalaşmalar varsa yani Allah Azze ve Celle'nin e, bizden öncekilerin fırkalaşıp dinlerinde parça parça oldukları gibi onları takip etmeyin diyerek yasakladı. bu fırkalaşma varsa bunun sebebi yalnız vahiy ile bilinecek konularda akıl ile kıyas ile Allah'ın meşru kılmadığı yollarla din hakkında sözler söylemeleridir. Yalnız vahiy ile bilinebilecek konularda insanların görüşlerini ortaya koymaları, hakkında bilgileri olmayan hususlarda söz söylemeleridir. Fıkhi ihtilaflar ikinci planda gelir. Esas en önemlisi itikadi ihtilaflardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nur Suresi 55. Ayetinde eğer iman eder ve salih ameller işlerseniz Sizden öncekileri yeryüzüne halifeler kıldığımız gibi sizleri de halifeler kılarız buyuruyor. Bu kadar Müslüman var. Yani sayı olarak bir milyar civarında tahmin ediliyor. Söyleniyor, öyle söyleniyor. Bu kadar Müslüman. Neden yeryüzünde halifeler değil? Hiç düşündünüz mü? Allah Azze ve Celle vaadinden dönmeyeceğine göre, Allah doğruyu söyleyeceğine göre, Allah Allah'ın sözünde bir ehrlik bulunmayacağına göre ehrlik nerede? Bizim imanlarımızda ve salih amelleri yerine getirme işimizdedir. Birinci planda iman gelir. İmandaki ihtilaflara bak. Bugün haberlerde söylediler. Filistin'de Hamas ile Fetih El Fetih örgütünün birbirine girmesinden bahsedildi. Yani Yahudiler bir kenara düştü, şimdi Müslümanlar birbirini öldürüyor. Neden? İman ve salih ameldeki hatalarımızdan. Biz geldiği gibi iman etmezsek, sahabilerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlere geldiği gibi iman ettikleri şekilde onlara uymazsak, bu ihtilafları daha çok yaşarız. Sahabeler fırka fırka olmamıştı. Sahabe döneminde mutezbe çıkmamıştı. Sahabe döneminde sufiye diye bir fırka çıkmamıştı. Sahabe döneminde eşarlık, maturidilik, harcilik, mürcelik çıkmamıştı. Onlar tam bir vahdet toplumu olmuşlardı. Sebebi Allah ve Resulü'nden gelenlere teslim olmak idi. Biz bundan inhiraf ettiğimiz müddetçe Pek çok itiraflar bizi yakalayacaktır. Biz o itirafların içine atarız kendimizi. Allah Azze ve Celle Errahmanu rahmanu alel arşestava demiştir, buyurmuştur. Rahman Taha suresinin 5. ayetinde Sahabeler öylece iman etmişlerdir. Ne herhangi bir mahluka benzetmişler Allah Azze ve Celle'yi Ne de Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatı hakkında teşbih, benzetme, tatil, iptal etme ve tahrif, manasını bozma, yoruma gitme, bu yolların hiçbirisine gitmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına nüzulü vardır. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır, ayağı vardır. Hiçbir mahluka benzemez. Leyse, leyse ke misli şeyun ve huvessemül alim buyurur. Şura suresinin 11. ayetinde. Allah Azze Celle baldırının olduğundan bahseder. Sahabe işte tevil etmemiştir. Tevil edildiği zaman ne olur? Hakkında hiçbir ilmin olmadan tevil etmiş olur. Çünkü vahiy bize bu kadar bildirmiş. Vahim bildirdiği şeylerde sadece teslim olmak düşer. Müteşabiktir. Mekan ta mekan tayin edenler Allah her yerde diyenlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakın Müslüm hadisi Yani bunu e, Daha önce de söyledi kalbuki Muaviye bin hakeme Sülemi Rivayet ediyor Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam sahabelerden birisinin cariyesine Ben kimim dedi O da sen Allah'ın Resulüsün dedi Allah nerede dedi O da semada dedi Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu cariye mümindir bunu azat edin dedi Şimdi bugün bakın ee, mesela Bekke senin bulabileceğini tahmin ediyorum. Ee, Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi'nin cami Mut'un kitabı ehl Sünnet İtikadı veya ehl Sünnet Akaide adı altında Bedir-i çıkmıştı. Orada bu meselede ne diyor? Kim Allah yukarıda derse, Allah semada derse kafirdir diyor. Allah Resulü'nün mümin olmak için e, en büyük alamet saydığı şeye maalesef bugün e, böyle bir itkada küfür deniliyor. Bu bir inhiraf değil midir? Ebu Hanife Rahimeullah Fıkhul Efsat kitabında Allah nerededir bilmiyorum diye kafir olmuştur diyor. Bakın Allah'ın nerede olduğunu bilmeyi imanın zaruri şartlarından bilinmemesi caiz olmayan şartlarından sayıyor. Ama bu hadise dayanarak söylüyor ve bu hadisi delil getiriyor. Muaviye bin Hakemet Sülemi hadisini. O cariyeyi Rabbin Nerede sorusuna Arş nerededir bilmiyorum derse yine kafir olmuştur Arş semadadır diyor Hiç kimsenin bilmesi, bilmemesi Mazeret olmayan bir mesele olarak Görüyor ki Ebu Hanife bunu Bunu bilmeyene kafir diyor Biz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına geldiği gibi iman ederiz. İmam Lalkai Allah rahmet eylesin şerhu usulü itikadi ehli sünne adı altında 5 e, ciltlik 5 ciltlik bir eser tasnif etmiştir. Elinde mevcut. Ve bu gibi sıfat ayetlerinde sahabelerin itikadını koyuyor ortaya. Yani eee Allah Azze ve Celle, evet, Şura Suresi 11. ayetini "Leysa kemisli şey ve alim" diyor. O hiçbir şeye benzemez. Onun misli gibisi yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'yi hiçbir maluha benzetmemek. Yani teşbihten kaçınmak. Ondan sonra Tatilden Yani Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatını iptal etmekten, inkar etmekten kaçınmak. Muhatirla mesevin yaptığı gibi. Ve tahriften, tekliften Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarına keyfiyet belirlemekte kaçınmak. Bakın, Cehmiye fırkası nasıl zuhur etmiştir? Cehmiye fırkası ne demiştir biliyor musunuz? Kur'an mahluktur derken. Allah'ın kelamı var dersek, biz onu mahlukuna benzetmiş oluruz. Dolayısıyla Allah'ın kelamı olmaz diye Kur'an mahluktur demişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'yi kendisinden daha fazla e, tenzih etmek Gayesiyle böyle bir fitne çıkmıştır. Ve aynı Ceyn bin Safvan, bu fitneyi ortaya atan Ceyn bin Safvan şunu söyleyebilmiştir. Eğer elimde imkan olsa, yeryüzünde bulunan bütün musraflardan Errahmanü alel arşist deva ayetini kazır çıkarırdım, silerdim diyor. Subhanallah. Fıkhul ekberde, şehrinde ekberin şerhinde Al-Ukari naklediyor bunu. Şayet elimde imkan olsa, Er-Rahmanı alel va ayetini bütün musaflardan silerdim diyor. Evet, Sade'nin yolu dedik. Teşbihten kaçınmışlardır. Allah Azze ve Celle'yi hiçbir mahlukuna benzetmemişlerdir. E, tatilden kaçınmışlardır. Hiçbir sıfatını inkar etmemişlerdir. Yani ayet diyor ki, İki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin eli var, biz burada yoruma gitmeyiz. Eli nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi? Böyle yorumlara gitmek caiz değildir. Çünkü vahiy bize bunun açıklamasını vermemiş. Müteşabihtir bunlar. Herhangi bir benzetmeye gidemeyiz. Tatile de gidemeyiz, yani iptal de edemeyiz o sıfatlarını, yani muaddıla mezhebinin yaptığı gibi. Yine tekyife gidemeyiz. Keyfiyet belirleyemeyiz. Allah'ın e, dünya semasına nüzulünü anlatan sayı hadiste işte bu nüzulden kasıt rahmetiyle nüzul etmesi gibidir. Bu, bu, bu tarzda yorumlara gidemeyiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır bu yorumu. Sahabeler yapmamıştır bu yorumu. Ancak vahiyle bilinebilecek bir konudur. Allah'ın muradı neyse e, biz olduğu gibi iman ederiz. Allah nasıl bildirmişse öylece iman ederiz ve ne tatile ne teşbiye ne de teklife keyfiyet verilemeye gitmeyiz. İtikadi fırkalara ayrılmanın sebebi elinde bir hüccet olmadan yani hüccet dinde kitap ve sünnetin hüccetidir ve ümmetin icmasıdır. Böyle bir delil olmadan bu fırkaları sapmalarıdır. Bakın şu hadisi hiç düşündünüz mü? Ne kadar müthiş bir hadis. Allah Azze ve Celle hadiste Allah Resulü sayesinde böyle buyurur. Allah Azze ve Celle ümmetimi sapıklıkla birleştirmeyecektir diyor. İcma ettirmeyecektir diyor. İslam ümmetine bakın. Müslümanım diyen insanlar, İslam'ın şartlarına, imanın şartlarına uyan insanlar sapıklıkla ilgili hususlarda icma etmemişlerdir. Ama sahabilerin hepsi de bu söylediğimiz şeylerde icma etmişlerdir. bak Teşbih yapmamakta, Allah Azze ve Celle'yi mahlukuna benzetmemekte, tatile gitmemekte, yani Allah'ın sıfatlarını iptale gitmemekte, yani Allah elim var diyorsa vardır, biz ona yok diyemeyiz ama hiçbir mahlukata benzetemeyiz. Ve teklife de gitmemişlerdir. İşte Allah'ın elinden kasıt kudretelidir, nüzulünden kasıt rahmetiyle nüzuldür gibi yorumlara gitmemiştir. İnsanların en hayırlıları olduğu bildirilen sahabeler bu konuda icma etmiştir, bu yorumlara gitmemişlerdir. Evet sahabelerin icma ettiği şekil bu. Sohbetin başında dedik ki e, bu ümmetin 73 fırkaya bölüneceği zamanda cehennemden ateşten kurtulacak tek fırkanın Allah Resulü'nün ve sahabelerinin üzerinde yolda bulunanlar olduğu açıklanmıştı. Hadiste böyle buyuruluyor. Mesela bekle kardeş, sen yedi kudret veyahut yedi tuğla gibi yorumlara gidenler sabiler değildir. Onlardan sonrakilerdir ve e, ihtilaflara, fırkalaşmalara bunlar sebep olmuştur. Bir fırka demiştir ki, işte Allah'ın e, eli aynı insanların eli gibidir, bizim elimiz gibidir diyerek teçsime gitmişler. Mücessime fırkasını oluşturmuşlar. Delilsiz konuşmuşlardır. Bir başkası, hayır efendim Allah'ın elinden kasıt kudret elidir. E, rahmetinden kasıt şey, nüzulünden kasıt rahmetidir diyerek yine delilsiz yorumlara gitmişler. Ee, başka bir fırka oluşturmuşlardır. Halbuki bu konuda vahyin getirdine teslim olmak e, e, Alimyan suresinin 7. ayetine uymaktır. 7. ayette ne buyuruluyordu? Bu kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bir kısmı da müteşabihlerdir. Ve bu müteşabihlere tabi olanların ancak kalpleri hidayetten saptırılmış kimseler olduğunu İlimde kökleşmiş kimselerin ise bunların hepsi Rabbimizin katındandır diyerek iman eden kimseler olduklarını beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Ee, Bakara suresinin 171. ayetinde Allah Azze ve Celle kendisi hakkında delilsiz söz söylemeyi şeytanın vesvese verdiğini beyan ediyor. Çok ilginç bakın. Yanınızda meal varsa bakın. Bakara suresinin 171. ayetinde şeytanın insanlara verdiği kötülük vesveselerinden bir kısmı sayılıyor. Ve bunlar arasında Allah azze ve celle hakkında delilsiz söz söylemek zikrediliyor. Şimdi Allah azze ve celle'nin eli, ayağı, dünya semasına nüzulü, arşi istivası vardır. Biz bunların keyfiyetini bilemeyiz. Ancak vahiy bize ne kadar bildirdiyse o kadar biliriz. Yani bunlar vardır. Bunlar başka şeylerle yorumlanamaz. Yani bunların e, bunlarla murad edilen ne olduğunu ancak Allah bilir. Allah'ın misli gibi bir şey yoktur. İmam Malik'e nitekim e, bu mesele hakkında meclisinde soru soruyorlar. Ey İmam diyor istiva nedir diyor. İmam Malik de diyor ki istiva malumdur bilinen bir şeydir. Keyfiyeti meçhuldür. Bu soruyu sormak bidattir diyor ve e, o şahsı meclisinden kovuyor. Bilmiyorum bu meseleyi anlatabildik mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra onları takip edenler ve ondan sonra onlardan sonra gelenler diyerek üç asır sayıyor. Bu üç asırda onlar e, bu hususta bir ihtilaf etmemişleridir. İstiva Arapçada istikrar anlamındadır. Ama ee, Allah Azze ve Celle kendi muradını en iyi bilendir. Allah cümlemizden razı olsun. Ee, e, helal olsun. Siz helal ettiniz mi? Yaptınız ee, Allah Resulü ve sahabiler bu vahdedi vücut, vahdedi şuud gibi terimleri kullanmamışlardır. Böyle bir şeyden haberdar olmamışlardır. E, bu sonradan çıkan yorumlardır. Yine fena, beka, levai, Lema, lemah, e, levadi, levadi gibi değişik değişik tasavvuf terimler çıkarılmıştır. Bunlar insanların en hayırlarının bulunduğu dönemde bahsedilmeyen konulardır. E, nefis tezkesi hususunda en güzel örnekleri Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur bizlere ee, ve nefis tezkiyesine dair en güzel ibadetleri yine Allah Azze ve Celle Resul ve Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Hiç kimse Allah'ın Resulü ile gönderdiği dinden daha hayırlısını getiremez. Din tamamlanmıştır. Maide Suresi 3. ayetinde belirtildiği gibi ve Allah'ın tamamladığını beyan ettiği bu din, nefis tezkiyesi kısmı eksik olan bir din değildir. Kim bunu söylerse e, tevbe etmesi gerekir. Ciddi bir sözdür çünkü bu. Ee, kamil bir din göndermiştir Allah Azze'ye Celle bizlere. Vahdedi vücut, vahdedi şuhud, fena, beka, tevali gibi o hallere düçar olan şahıslar ne halde deriz? Peki onların haline ne deriz? O hallere düçar olan şahslar. Yani kimi kastediyorsunuz? Heh, hallacı. Hah, ben anlatmıştım değil mi daha önce. Allah önünde Mansur, eee Bakın tasavvufçuların önder edindiği kimselerden Amr bin Osman el-Mekki ne diyor? Hallacile diyor Medine sokaklarında veya Mekke sokaklarında tam hatırlamıyorum Mekke mi dedi Medine mi diyor orada ee, karşılaşırdım ben Kur'an-ı Kerim okurdum o da dinlerdi diyor bir gün ben Kur'an okurken ben de bunların aynısını söyleyebilirim dedi yani Allah'ın kitabını kastederek ve ben onu kovdum diyor bu şahsın hakkında Hatibül Bağdadi Tarihi Bağdat isimli eserinde Sahih bir isnatla şöyle naklediyor. Hallacı Mansur Hindistan taraflarına gitti, büyü öğrendi. Ve bir beldeye yerleşmeden önce müritlerinden birisini o beldeye gönderirdi ve şöyle tembihlerdi. Git falanca şehre oraya gir, mescide kapan, ibadete çekil ve kor numarası yap. İnsanları, insanların teveccühünü kazan. Ondan sonra insanlar sana iyice meyledince falanca tarihte e, şu şu sıfatlarda bir kimse gelecektir. Allah Resulü Rüyam'da gördüm diyeceksin. Senin gözlerinin şifası ondadır dedi diyeceksin diyerek sözleşiyorlar. Ve sözleştikleri tarihte Hallacım Mansur çıka geliyor. İnsanlar koşarak haber veriyorlar. Mescitte e, Hallacı'nın müridine geliyorlar. İşte bahsettiğin şahıs geldi diye götürüyorlar, ona. Ve Hallacı Mansur onun gözlerini meshetmiş gibi yapıyor. O da gö sanki gözleri yeni açılmış gibi e bir takım tavırlara giriyor ve böylelikle Hallaç kendisini ispatlıyor. Vahdedi Vücut fikri e ilk olarak Hallac'ın ortaya koyduğu İbn-i Arabi'nin de zaman içerisinde şekillendirdiği, tam böyle esaslarını koyduğu bir düşünce olmuştur. Vahdedi vücut fikri her şeyin Allah olduğu, hakikatte yaratılmış olan şeylerin mağdum olduğu, yok olduğu fikrine dayanır. Hatta e, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesinde, namesinde, Celaleddin Rumi'nin mesnevisinde, bu gibi mutasavvıfların kitaplarında e, şöyle bir felsefeden bahsedilir. İnsanın aslı kömürüydü. Kömür kemale geldi, bitki oldu. Bitki kemale geldi, hayvan oldu. Hayvan kemale geldi, insan oldu. İnsan da kemale gelirse haşa Allah olur. Onların öyle sözleri vardır ki ibadet eden benim, kendisine ibadet edilen benim, bilmiyorum Rab, Rab kim, kul kim. Bu tarzda şiirleri vardır. Ee, maalesef Böyle bir itikat yerleşmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle e, yerlere göklere bakmamızı bunlarda yaratılanlara bakmamızı emretmiştir. Yaratılmış ve var olan şeyleri e, zikretmiştir. Yarattığından bahsetmiştir. Mevcut olandan bahsetmiştir. Tabi Darwinizm e, bunun yanında e, biraz daha masum kalır böyle bir felsefenin yanında. Darwin'e karşı çıkarken, bakın e, Darwin gibi birisi e, böyle bir sapıklığı ortaya koyarken e, hemen reddediyoruz da e, isim bizde Müslüman olarak isim yapmış e, bir bazı kimselerin e, büyük teveccühünü kazanmış kimseleri e, aynı itikadı hatta daha beterini ortaya koyduğu zaman reddedemiyoruz. Bunun sebebi... Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 165. ayetinde sakındırdığı tehlikedir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Onlar Allah'tan başka dostlar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. Müminlerin ise Allah'a olan sevgileri her şeyden daha fazladır. Evet, eğer biz iman ettiğimizi söylüyorsak, iman davasındaysak, iman etmek istiyorsak Allah Azze ve Celle'ye, hakkıyla iman etmek istiyorsak, Allah'tan daha fazla sevdiğimiz bir şey olmamalı. Allah ve Resulünün reddettiğini reddedebilmeliyiz. Eğer Allah ve Resulünün onların yasaklarına rağmen, onların net beyanlarına rağmen hala daha bunlara aykırı bir takım sözleri alıp kabul edebiliyorsak Allah'a rağmen bir sevgi olur o. Mesela Allah Azze ve Celle e, yarattıklarında şeytana, kafirlere, sevgi beslenmemesini. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz müsaade. Sevgi beslenmemesini emretmişken yaratılanı sev, yaratandan ötürü görüşünü sırf Yunus Emre gibi hiçbir delile dayanmadan Allah'ın velisi diye iddia ettiğimiz bir şahıs söylüyor diye kabul edersek Allah azze ve Celle'nin sözünü bir kenara bırakmış. Allah'tan Allah'ın doluğunda edindiğimiz bu veliyet tabi olmuş oluruz. Bundan Allah'a sığınırız. Aleyküm selam ve rahmetlerim. Hoş geldiniz. Yanlış kimden gelirse gelsin. Yani Allah ve Resulüne muhalif olan bir şey reddedilir. Ve kitap ve sünnetin doğruladığı hak kimden gelirse gelsin kabul edilir. Esas bu. Allah yarattığı için sev diyor yani. E, Mücadele Suresi 22. ayetini zikretsek herhalde yeterli olur bu konuda. Allah Azze Celle buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş hiçbir kimseyi kendi öz anaları, babaları, akrabaları, kardeşleri dahi olsalar Allah ve Resulüne muhalefet eden kimselere sevgi besler bulamazsın diyor. Bizim ne sevgimizde? Ne korkumuzda ne ibadetimizde Serbestliğimiz yok Aleyküm ve Rahmetullah Yani Ne severken serbestiz Ne düşmanlık ederken serbestiz Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buyurur ki İmanın en sağlam kulpü Allah için sevmek Allah için buz etmektir Allah için sevmek Allah için buz etmek Allah için sevmek demek Herhangi bir kulu Sırf Allah'a kuluk ediyor Allah'a tevhid ediyor. Allah'ı birliyor. Allah'ın kuludur diye sevmek, Allah sevdiği için sevmek, Allah'ın sevdiği kimseleri ve şeyleri sevmek. Yer sevgisinde bile, mekan sevgisinde bile böyledir. Ve Allah için buuz etmekte, Allah'ın düşmanlarına, Allah'ın sevmediği şeylere, Allah'ın sevmediği hal ve hareketlere buuz etmek, onları sevmemek. İşte bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın en sağlam kulpu olarak tarif ediyor. Yani e, Şamanizm, Zerdüstlük, Ruhbanlık, Budizm, e, Rabıta bir Budizm, Budizmdeki e, nefis terbiye disiplinidir. Bunun gibi unsurlar girmiştir. Çünkü e, İslam'ın malı olan, İslam'ın emirleri olan bir takım şeyleri meşru kıldığı şeyleri öne sürerek işte tasavvuf zikirdir, ihlastır, Allah'ı, Allah'a yakınlık sağlamak için gayret göstermektir, nefis tezkesidir diyerek e, paravan isimleri kullanarak İslam'ın içerisinden olan bu unsurlara tasavvuf ismini kullandığın zaman aynı isim altında başka bir takım dinden olmayan unsurların e, girmesi gayet doğal. Ya bak ne güzel yazdın. Ruhemâ beynehum işte alel küffâr. Kendi aralarında merhametlidirler, düşmanlara karşı da enşiddetlidirler, kafirlere karşı da enşiddetlidirler. Evet, az önce Zafer abi el mi kaldırdınız, söz mü isteyecektiniz? Ben mikrofonu bırakayım işte. Asalamu aleyküm. Zafere <gülüyor> bazı sorular var. Onları sorsun. Bu şeyle ile ilgili, e, bu Alevilikle ilgili. Zafer, e, mikrofon alabilirsin, sorabilirsin. E, bu Alevi dedesi ile ilgili bir şeyler sormuştum orada. Bazı cevaplar verildi onlarla ilgili soruların soru, o düğünle ilgili sorumu da sorabilirsin düğün içkili düğüne düğün teklifi yapıyorlarmış Zafer'in arkadaşı bir kızla verecekmiş, kızın ailesi düğün salonu olmadan, içki masalarını kurmadan kızı vermeyiz şeklinde bir teklif ne buluyorlarmış, yani bu olması olmaz diyorlarmış daha doğrusu bu konular etrafına Zafer'in soruları var herhalde, Zafer Meri duyuyorsan mikrofona buyur sor soru günü. Selamün Ses var değil mi? Şimdi... Bizler... Allah Azze ve Celle'e iman ettik. O'nun kaderine iman ettik insanlar, Allah Azze ve Celle'nin kaderine iman etmiş olan bir kimse, her şeyin Allah'tan geldiğini, hayır ve de Allah'ın takdiriyle olduğunu ifade etmiş olur. Allah Azze ve Celle bizden kendisinin razı olacağı amelleri istiyor ve razı olmayacağı amellerden ise uzak durmamızı istiyor. Ha sorunu sor o zaman inşallah ben ondan sonra alayım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hocam e, demin de beni burada çok e, konuştuk Temullah hocam. Yani bilmiyorum işte soruyorum amcamın oğludur kendisi bir düğün yapacağım diyor ben diyor, bir arada bir derede kaldım diyor ee, işte içki istiyorlar salon istiyorlar bu adamlar karşı taraf kızın tarafı Gelser, Gelser. Ee, ne diyor diyor ne diyorlar diyor biz diyor bu diyor dümürümü diyor buraya getireyim diyor yavaşça diyor dinlettireyim mi diyor burada diyor testleri diyor ben diyor bir arada bir derede kaldım diyor benden diyor içki istiyorlar diyor İçkili sohbet istiyorlar diyor. Salon istiyorlar diyor. Bu kızı yerde Alevi tayfesi. Yani ben detayına inmeyeyim. Şu kadarcık iki sorumuz. yani şu küçücük sorunumuzu yani demin zaten hocalarımızdan, e, abilerimizden konuştuk. E, yani pek e, detayına indik. Dederlerine kadar indik. Ne bileyim ata dinine kadar yaşadıklarına kadar indik hocam. Sadece bizim sorunumuz bu, amcamımız bu, sabah belli burada şimdi. Ee, içki istiyorlar. Bir de işte hocam, e, emin vereceğim zaten. Salon istiyorlar hocam, bebe bulalım da çocuk. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ee, bu konu e, sorması bile zahid olan bir konu. Şöyle ki, e, Allah Azze ve Celle kollarını imtihan etmek için yaratmıştır. İmtihan eder. İnsan e, nasıl ki dar zamanlarında imtihan oluyorsa geniş zamanlarında da imtihan olur. Ve e, kulun imtihanı Allah'a imanın gereğini yapmakla bunun zıttını yapmak arasındadır. Bu da imanın gereği belli. Yani e, ya Allah'ın rızasını ter, tercih edecek, tercih edecek Allah'a kulluk edecek ya da Allah'tan başkasının rızasını tercih ederek Allah'tan gayrına kulluk edecek. Bu bu kadar basit. Yani e, böyle bir kimse de Müslüman olmadıkça bilmiyorum ona nikah talebinde bulunması ne kadar doğru. Eğer e, Çünkü Alevilerin kısımları var Cümlemizden razı olsun Allah. Alevilerin kısımları var e, Bir kısmı Müşriktir Bir kısmı e, mazurdur Mesela Allah Azze ve Celle'nin Rububiyetinde ciddi manada Problemi olan Aleviler biliyorum ya, Önemli değil ben zaten e, sabah namazlarına kalkmakta biraz problem olduğundan uykum ağır olduğundan uyumuyorum artık. E, işten gelince bir miktar uyuyorum. Öyle bir uykunun yerini değiştirdik yani. Eee Zafer abi inşallah ne demek istediğim anlaşılmıştır. Anlaşıldı mı? İnsan her halükarda kullukla imtihan halindedir. Gençlik hallerinde Allah'a şükürle, darlık hallerinde sabırla. Her halükarda imanın gereğini yapmakla mükellefiz. Amin ecmaim. Mesela insan Sevgide Şirke düşer derken Bir kadına aşık olur Ve O kadın Allah'ın razı olmayacağı şeyler Teklif eder de O Allah'ın Emrine muhalefet etmeyi Seçerse Ne olur bu Sevgide şirk olur Bizim Allah ve Resulü'nden daha çok sevdiğimiz hiçbir şey hiç kimse olamaz. Bu durumda dünyanın sonu değil. Bize vaat edilen ahiretteki mutluluktur, dünyadaki mutluluk değil. Allah Azze ve Celle'nin bize vaat ettiği saadet ahiret saadetidir. Dünyadaki saadet değil dünyada mesut da olsak, sıkıntıda da olsak her halükarda Allah Azze ve Celle'ye kullukla mükellefiz. Ayşe radıyallahu anh'a Muaviye radıyallahu anh'ın e, kendisinden Allah Resulü'nden bir nasihat istemesi üzerine şöyle bir mektup yazıyor. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse Allah Azze ve Celle'nin Gazabına rağmen Allah Azze ve Celle'nin kazabettiği ettiği bir konuda insanların rızasını dileyerek bir işi yaparsa Allah Azze ve Celle o kimseye kazabettiği ettiği gibi Sonunda o rızasını aradığı insanları da ondan yüz çevirtir. Çünkü kalpleri Allah'ın elindedir. Ve bir kimse de Allah'ın razı olduğu, Allah'ın beğendiği bir konuyu bir işi yapmak için insanların gazabını göze alırsa insanların kendisine küsmesini darılmasını göze alırsa Allah Azze ve Celle o kuldan razı olur ve o diğer insanları da kendisinden razı eder diyor. Hadis tabi İbni Hibba'nın sahih bir İsnav ile rivayet ettiği bir hadis bu. Birçok tarihleri var bu hadisi. Tergib ve Terhip isimli eserde İmam Münziri birkaç yoldan naklediyor bunu zaten. Müthiş bir hadis Bizim razı edeceğimiz Makam Allah Azze ve Celle'dir Bir kul Allah Azze ve Celle'yi razı ederse e, Nitekim kutsi hadiste Öyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle bir kimseyi severse e, Ey Cibril der Ben falan kulumu seviyorum Sen de sev der Sonra Cibril Diğer sema meleklerine seslenir Ey melekler Allah Azze ve Celle falan kuldan razı olmuştur siz de onu sevin razı olun diyerek ve sonra onun sevgisi yeryüzüne konulur buyuruyor. Yine Allah Azze ve Celle bir kulu da sevmezse ondan nefret ederse aynı şekilde yeryüzüne ondan nefret konulur diyor. Bizim razı edeceğimiz makam Allah Azze ve Celle'dir. Bu yüzden Talak suresinin 2-3. ayetlerinde Allah'tan korkun Allah'tan korkun, Allah size ummadığınız yerden rızıklandırır ve beklemediğiniz kapılar açar buyuruyor. Allah'tan korkmakla mükellefiz. Allah Azze ve Celle e, bize bunu emretmiştir. Biz Allah'ı e, her şeyden çok Allah'tan korkarız ve her şeyden çok Allah'ı severiz. Bu şuuru kaybetmemek lazım. Çünkü imtihan genelde e, bu dairede devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, musibet anında okumamızı tavsiye ettiği bir dua vardır. Zikirlerin böyle bir hikmeti vardır. Mesela çok sıkıntılı anlarda özellikle ehli beytine tavsiye ettiği bir duadır bu. La ilahe illallahul halimul kerim subhanallahi rabbil arşil azim. Bunu okumasını istiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıntıya düşen kimsenin. Neden? Çünkü o darlık halini, musibet halini yaşayan insan imtihanı kaybetmekle kazanmak arasında bocalamaktadır. Şeytanın vesveseleri, hayatta yürüyen bir takım gelişmeler onu bunaltmaktadır bir şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu makamda La ilaha illallahül halimül kerim demesini emrediyor. İlah ancak Allah'tır, ondan başka ilah yoktur. O halimdir, yumuşaktır, hilim sahibidir ve o kerimdir, pek cömert, bağışlayandır. Subhanallah, Rabbi laşilazim, yüce arşın Rabb'idir, sahibidir. Bunu hatırda tutmasını, ilahın ancak Allah olduğunu unutmamasını, verenin de alanın da Allah olduğunu. Kainatın tasarrufunun ancak Allah'ın elinde olduğunu hatırlaması işte o imtihanda kazandıran şeydir de o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları zikretmesini, bunları hatırlamasını istiyor. Yoksa e, mücerred olarak dilde zikredilen şeyden çok faydasını görmez. Önemli olan e, bu manaları düşünmek. Allah Azze ve Celle'ye kulluğu ve tevhidi, yani kullukta tevhidi gerçekleştirmek. Kadere iman noktasında açıklar hep e, bu gibi hallerde verilir. Mesela şiddetli bir borç sıkıntısına düşen bir insan çareyi bazen Allah'a isyan yolunda arayabilir. E, hırsızlıkta veyahut faizde kredi çekmek gibi Allah'ın meşru kılmadığı yollarda arayabilir. Halbuki Allah Azze ve Celle insanlara bir kader çizmişse bir bela vermişse korktuğu bir şey varsa insanı ya Allah'a itaat ettiği yolda gelecektir veya Allah'a isyan ettiği yolda gelecektir Allah'a isyan etse de o başından gitmeyecektir, itaat etse de başından gitmeyecektir, o başına gelecektir ama Allah Azze ve Celle bu sıkıntıyı kendisinden kaldırmayı murad etmişse takdirinde bu varsa Allah'a isyan etse de kalkacaktır itaat etse de kalkacaktır Burada kulun tercihi Allah'a itaati tercih etmekle isyan tercih etmek arasındadır. Allah Azze ve Celle bu gibi vartalarda razı olmadığı işlere düşmekten bizleri korusun. Allah cümlemizden razı olsun. Selamünaleyküm. Şimdi e, odada şöyle bir şey geçti biraz önce bizim odada bir insan e, bir insana deliller sunulduktan sonra yani hüccetik ham esledikleri delillerin sunulmasından sonra halen ne yani o kişi e, şirkinde devam ediyorsa halen mi o kişi cehaletinde ettir? yani ömrünün sonuna kadar mı bu kişi mazurdur? mesela bir biraz önce Zafer odada sordu. Bir Alevi dedesinden bahsetti adam tüm deliller sunulmasına rağmen aynı yolda devam ediyormuş cem yaptırma efendim buna benzer şeyler onu bırak Müslümanlar arasında şirk amel görüldüğü zaman şirk söz görüldüğü zaman bunu hatırlatmak deliller sunulmasına rağmen o kişinin ikna olmaması demek o kişiyi mazur kılıyor mu Hatta biz şöyle bir suçlama yaptı. Siz şirk, e, müşrikleri koruma çabasındasınız yani. Sürekli onların mazaretlerinin geçerli olduğunu, müşriklerin cehaletlerinin geçerli olduğunu, mazeretlerinin geçerli olduğunu söyleyerek onların şirkte kalmasına katkıda bulunuyorsunuz. Onların cehaletlerini mazaret görerek şirkte devam etmesine vesile oluyorsunuz diye bir yazı yazdı. Bu suçlamayı tabi biz kabul etmiyoruz. E, bu konuda ne dersin hocam? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi hüccet ikamesi yapılmışsa bir kimseye e, artık cehalet mazereti ortadan kalkmış demektir. Yani karşıdakinin anlaması şart koşulmaz. E, çünkü Allah Azze ve Celle kafirleri anlamayan kimseler, kalbi mühürlü kimseler olarak tarif eder. E, önemli olan tebliğin güzelce yapılmasıdır. Karşıdakinin anlayabileceği şekilde yapılmasıdır. Hüccet ikamesi Allah Azze ve Celle'nin vahyinin e, tebliğ edilmesi demektir. Şimdi e, burada şuna dikkat etmemiz lazım. Hüccet ikamesinde. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğini e, vererek yapalım bunu. Hüccet ikamesi yapılırken e, şirkin reddedilmesi, takutun reddedilmesi noktasında Allah Azze ve Celle'den başkasına kulluğunun reddedilmesi noktasında bunu karşıdakine kendisine reddettirmek gerekiyor. Ee, mesela bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kabilesi tarafından elçi olarak yani onu yenmek üzere, onu susturmak üzere gönderilen Husayn radıyallahu anh'ın kıssasına bakalım. Ee, İmran bin babası. Git şu Muhammed dediklerine de haddini bildir. Peygamberlik iddia ediyor tarzında gönderiyorlar Hüseyin radıyallahu anh'a. Muhammed aleyhisselatü vesselam Hüseyin radıyallahu anh konuşmaya başlamadan önce diyor ki söyle bakalım ey Hüseyin senin kaç tane Rabbin var diyor. O da altısı yerde biri gökte yedi tane diyor. Bir sıkıntın olduğu zaman hangisinden kaldırmasını istersin? Göktekinden diyor. Bir istekte bulunduğun zaman hangisinden istersin? Göktekinden diyor. O halde diyor bu yerdekiler ne oluyor? Kaldır at onları. Yalnız göktekine kuluk et diyor. Ve Hüseyin radıyallahu anh Müslüman oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e önce Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı gönderiyor. Ey Muaz diyor. Sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onlara ilk anlatacağın şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olsun diyor. Bunu kavradıkları zaman Allah Azzele Celle'nin kendilerine günde beş vakit namazı emrettiğini ve zekatı emrettiğini bildir. Ve onlardan zekat alırken malların en iyilerinden değil de orta halilerinden al diyor. Muaz bin Cebel'in ardından Ali bin Ebi Talib radıyallahu gönderiyor ve yerden yüksek ne kadar kabir varsa düzle diyor ve yok etmediğin suret, resim kalmasın diyor. Şimdi e, biz gönüllerde bir şeyleri yıkmadan suretlerdeki bir takım şirkleri yıkamayız. Mesela e, tabiinden veyahut sahabeden birisi şöyle bir söz söylemiştir bir kimsenin boynundaki muskayı veyahut nazarlığı koparan kimseye köle azat etmiş gibi sevap vardır der. Mücevdet olarak bu sözde ameliden bir kimse e, ifsad ettikleri ıslah ettiklerinden daha çok olarak geriye döner. Neden? Çünkü önce aslında bu sözde kastedilen şey o kimseye kendisinin kendi bunu kaldırmasıdır. Bir kimseye mesela e, müdahale müdahaleyle boynundaki bir cevşeni koparsan alsan bu e, karşıdaki inkarı depreştirir. Fakat ona anlattığın zaman biz bunun örneklerini yaşadık. E, tebliğ ettiğin zaman belki de hiç farkında varmadan adamın cebinde sakladığı bir muskayı çıkarıyor tutuyor gözümüzün önünde yakıyor. Yaşadığımız hadiselerden bazıları bunlar. Yani gönüllerde bir takım putları, şirkleri e, yıkmadıkça e, direkt elle müdahale bizlerin müdahalesi e, tebliğin önünde bir takım engellere sebep olabiliyor hakkı kabullenmeye engel ol, teşkil edebiliyor zaten İslam'da dinde zorlama yoktur sözünde manada budur çünkü dinde niyetsiz amel makbul değildir Amellerin kabul olması için niyet ile, gönül rızasıyla ile yapılması esastır. Çünkü zorla yapan bir kimse, insanlardan çekinerek, sakınarak yapan bir kimse, insanların olmadığı yerde e, bunun aksini yapar. E, dolayısıyla halis bir münafık olur. Veyahut da küfründe direnir. Delilin tebliğ edilmesinden sonra e, yani hüccet ikamesi dediğimiz hadise bu söylediğimiz muacehe gerçekleştikten sonra artık e, mazeret kalmamış demektir. E, rububiyette Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinin tevhid edilmesinde cehalet mazeret değildir sözü onun bir ifadedir. Yine umum ifadelerden birisi uluhiyet tevhidinde de cehalet mazerettir. Yani bu da bir umum ifadedir. Biz bu cehaletin mazeret olduğunu veyahut olmadığı yerleri belirtirken her yerde her konuda olmadığını da belirtiyoruz. Mesela rububiyet tevhidinde geçen gün herhalde odada mı yazışmıştık Musa abi? Ee, Buhari'de geçen rivayette Öldükten sonra küllerinin yakılıp kendisinin yakılıp küllerinin savrulmasını vasiyet eden adam Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığı zaman e, ve Allah ona hesap soru zaman neden böyle yaptım diye senden korktuğundan yaptım demesi e, burada şunu gündeme getiriyor bu şahıs Allah Azze ve Celle'yi biliyor Rab olarak biliyor fakat onun rububiyetinin gerektirdiği sıfatlardan bazısına imanında problem var o cüzleri tekrar bir araya getirip yeniden diriltmesi konusunda e, bilgisizliğinden dolayı böyle bir hataya düşmüştür. Ve Allah Azze ve Celle bu kulu affettiğini Allah Resulü bildiriyor bize. Demek ki rububiyetle ilgili bir meselede bile cehalet mazeret olabiliyor. Rububiyet dediğimiz konular Allah Azze ve Celle'nin yaratan olması. Rızık veren olması, öldüren, dirilten olması ve kainat üzerinde tasarruf sahibi olması, rızık veren olması gibi konular. Bu konularda her insan e, yaratmanın, rızık vermenin, öldürmenin, diriltmenin ve kainat üzerindeki tasarrufun Allah'a ait olduğunu bilmek ve mükelleftir. Kendisine hüccet ikame edilsin veya edilmesini hiç fark etmez. Her insan bundan mesuldür. Çünkü ezelde verdiğimiz söz... Allah Azze ve Celle Arap Suresi 172-173. ayetlerinde belirtildiği gibi e, Allah'ın Rabbliğini kabuldür. Ve Allah'ın Rabbliğini kabulde asla ataları taklit denil olmuyor. Ayetin devamında belirtilir bu. Bizden öncekiler e, yoldan çıktı diye bizi helak edeceksin, bizimi azab azap edeceksin Rabbim diyerek e, yapılan itirazı Allah Azze ve Celle kabul etmeyeceğini beyan ediyor. Rububiyet noktasında böyle bir şey yok. İşte insanların fıtrat üzerine doğmasını belirten hadislerde kast edilen e, Allah'ın rububiyetini kavrayabilecek şekilde olmalardır. Akıl ile bulabilecek şekilde olmalardır. Bu yüzden e, bu makamda olan insanlara Allah Azze ve Celle devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Yerlerin göklerin yaratılışına bakmaz mısınız? gibi kendi varlığına delalet eden delillere yönlendirir. Yani bunların bunlar ile insanın aklıyla Allah'ın varlığını anlayabileceğini ve bundan mesul olduğunu, peygamberin bariçe ister ulaşsın ister ulaşmasın bundan mesul olduğunu belirtir. Ama Allah Hazreti ve Celle insanların bu şekilde yaptığı bir tevhidi yeterli bulmamıştır, peygamberler göndermiştir. Ve bu peygamberlerin tebliğ ettiği şey ise Enbiya Suresi 25. ayetinde beyan edildiği gibi Allah Azze ve Celle'ye kulluk da Allah'ı birlemeleridir. Şimdi kulluk kulluk bizim söz fiil düşünce olarak azalarımızdan sadır olan her şeydir. Söz, fiil yani Allah'ı bilmekle birlemek farklı şeyler. İbrahim Aleyhisselam e, aklıyla buldu. Aleykümselam. Söz, fiil ve düşünce olarak bizden sadır olan her şey kulluk olduğuna göre insan Allah'a itaat olan bir takım eylemleri gerçekleştirdiği zaman Allah Azze ve Celle'ye kuldur. Allah'a itaat değilse bunlar Allah'tan başkasına kol olmak durumundadır. Yani e, şöyle diyebiliriz. İnsan günah işlediği zaman bir isyan işlediği zaman e, şirk içerisindedir. Ama bu şirk ya büyük şirktir ya küçük şirktir. Büyük şirk insanı veya büyük küfür insanı milletten çıkaran yani İslam dininden çıkaran türler. E, küçük şirk ise insanı dinden çıkarmayan şirk diye tarif edilmiştir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyurmuştur ki, kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuştur. Alimler bunun küçük şirk olduğunu söyler. Yine rüyanın küçük şirk olduğunu belirtmiştir. İşte hangi şirklerin dinden çıkardığını Allah ve Resulü beğen eder. Mesela bir hadiste aleyküm selam ve Bir hadiste Zina eden kimsenin, içki içenin ve hırsızlık yapanın bunlar yaptığı esnada mümin olmadığını beyan eder. Başka bir hadis-i şerifte La ilahe illallah diyen kimse zina etse de, hırsızlık etse de cennete girecektir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bunlar e, dinden çıkarmayan isyandır, fısktır. Yani buna fısktır diyoruz e, taatden çıkmak anlamında. Yani fasıklık, evet. Fasıklık da itaatten çıkmaktır, küfür de itaatten çıkmaktır ama küfür insanı dinden de çıkaran şey. Namazı kılmayan konusuna gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı terkini hem şirk hem küfür olarak tarif etmiştir. Ee, yani bunun büyük bir küfür olduğunu, dinden çıkaran bir küfür olduğunu beyan etmiştir. Hiçbir rivayette de bunun dinden çıkarmaya bir günah olduğuna dair netlik gelmemiştir. Ses var herhalde şu anda Musa'lı değil mi? Zafer abi ses alamıyor galiba. Aleyküm selamun rehmatullah. Size de hayırlı ee, Namaz konusunda Rum suresi 31. ayetinde namazı kılın müşriklerden olmayın. Aleykümselam ve Rahmetullah buyruluyor. Tevbe suresinin 5 ve 11. ayetlerinde eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse sizin kardeşlerinizdir buyruluyor. E, hadis-i şeriflerde namazı terk eden kafir olmuştur. E, yine diğer bir hadis-i şerifte kişiyle küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. E, buyurmuştur Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunlarda yani e, bunların büyük küfür veya e, büyük şirk olmadığını gösteren başka bir rivayet, e, başka bir delil olmadığından dinden çıkaran bir küfür olarak tarif ederiz bu konuyu. Şimdi. E, Şöyle bir şey Bekke kardeş Az önce bak cehaletin Mazeret olduğunu söyledik Umuhiyetle ilgili Konularda yani yalnız vahiy ile bilinen Konularda cehalet Umumen mazerettir Yani vahyin tebliği şarttır Vahyin tebliğinden sonra Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazı kılmayanın e, Kafir olduğunu Beyan etmiştir e, Bununla ilgili deliller takdim edildikten sonra Hala Kılmamakta, direniyorsa küfür o zaman gündeme gelir. Tamam Zafer ben e, az önce söylediklerimi tekrar edeyim. E, Allah Hazire Celle Rum Suresi 31. Ayetinde Namazı kılın müşriklerden olmayın buyuruyor. Tevbe suresi 5 ve 11. ayetlerinde eğer tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse onlar da sizin kardeşinizdir buyurarak bunları yapmadıkları takdirde kardeşlerimiz olamayacağını beyan etmiş oluyor Allah Azze ve Celle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Müttesir suresinin 30. ayetlerinde sizleri bu sakara cehenneme sokan nedir diye sorulduğunda biz namaz kılanlardan değildik diyecekler diyor. bir başka ayette onlar onlara secdeye emredildiği zaman kıyamet gününde secde edemeyecekler. Çünkü dünyada musalliğinden değillerdi. Namaz kılanlardan değillerdi. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı terk eden kafir olmuştur. Buyuruyor. Diğer bir rivayette kul ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır buyuruyor. Şirkedir ehl Sünnet'in burada e, harcilerden ayrıldığı nokta şudur, bir kimsede hem iman hem şirk bir arada bulunabilir. Yani bir kimse, bir kimsede e, şirk olan bir takım unsurlar varsa o kimse dinden çıkmış demek değildir. Ta ki dinden çıkaran bir şirk veya dinden çıkaran bir küfür olmadıkça. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında ve Kur'an'ın beyanlarında namazın dinden çıkaran bir küfür olduğu beyan ediliyor. Mesela bir hadiste şöyle gelir. Kim bir mazereti olmadan mektube bir namazı yani e, farz bir namazı terk ederse geçmiş bütün amelleri iptal olur, boşa gider ve kafir olur buyuruluyor. Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Ebi Şeyben'in musannefindeki rivayet bu. Kalbinde zerre miskal, iman olan cennete girecek derken neyi kastediyor? Bir diğer rivayette ne der? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Ve namazı kılmamakta kibir, kibirdendir. Buna dair deliller var. İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen hadis olduğu gibi. Şimdi büyük küfür ve büyük şirk işte bu imanı iptal ettiğinden dolayı zerre miskal iman kalmıyor. Çünkü Allah azze ve celle katında makbul olan iman, şirk bulaşmamış imandır bakın. Ne diyor bak e, Nisa suresi 48. ayetinde Allah şirki affetmez bunun dışında günahları diledi kimse için bağışlar buyuruyor. Ha, aynı yerde ikisi olmaz. E, büyük küfür ve büyük şirk birlikte olmaz. Anlatmak istediğim o. Ama küçük şirk dediğimiz günahlar mümin bir kimse de bulunabilir. O kimseyi e, günah işlemek dinden çıkarmaz. Fakat namazın durumu bunlardan çok daha farklı. Yani kibir, kibrin tabi e, dereceleri var. Mesela Allah Azze ve Celle bir hadiste şöyle buyurur. Azamet benim ridam, kibriya izarımdır. Bu ikisi bulusunda benimle çekişene azap ederim diyor Allah Azze ve Celle. Yani e, kibrin Böyle bir yönü var. Allah Azze ve Celle ile çekişmek gibi bir yönü var. Bir başka rivayette kibirin ne olduğu sorulunca kibir hakka karşı inat etmek olarak tarif ediliyor. Yani e, hüccet-i yapılıyor. Buna rağmen yok ben namaz kılmam diye direten kimse örneğinde olduğu gibi. Namaz gerçekten çok ciddi bir konudur. Düşünün, insan e, hayırlı ameller işliyor, fakirlere yardım ediyor, e, pek çok iyilik yapıyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, kulun kabrinde hesaba çekeceği ilk şey namazdır. Eğer namazında eksiklik varsa rükünlerinde, nafilelerinden tamamlanır diyor. Eğer bu da yoksa, Diğer amellerine bakılmadan cehenneme sürülmesi emredilir buyruluyor. Bundan Allah'a sığınırız. Aleykümselam. La ilâhe illallah sözünü bizler söylerken ilah ancak Allah'tır diyoruz. Bu ilah, bu Allah bize namazı emretmiş. Şeytan ise namaz kılmamayı emrediyor. Heva ise, nefis ise namazı kılmaktan sakındırıyor bizleri. Bize düşen Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek. Sarık konusunda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarık sarmıştır. Ancak e, bunu tavsiye ettiğine dair sahih bir rivayet var olmamıştır sarık konusunda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarık sardığı sabit. Fakat e, bunun fazileti hakkında rivayet edilenler sahih olarak gelmemiş. Bu yüzden e, bunlarla amel edilmez. Allah Resulü sardıysa bu mübahtır anlamına geliyor. Yani sarık sarmak mübahtır. Haram demiyoruz bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tuvalete de gitmiştir. Tuvalete gitmek sünnettir diyemeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri e, delalet bakımından ya farza delalet eder ya müstehaplığa delalet eder. Fiilleri e, müstahaplık ifade eder. Mübahlık ifade eder. Müstahap olması o konuda e, bir teşviki varsa müstahaptır. E, herhangi bir teşviki yoksa mübahtır. Onu yapmak mübahtır. Yani sünnet kelimesi ee, ne manada kullanıldığına bağlı. Sünnet farz da ortaya koyar. Mesela bakın Allah Azze ve Celle bizlere namazı emretmiş. Ee, diyelim öğle namazını dört rekat kılmak sünnettir deriz fakat bu farz hükmünde olan bir sünnettir. Allah Resulü sakalı emretmiş. Sakal sünnettir deriz ama farz hükmünde olan bir sünnettir. Çünkü emirdir bu. Allah'a Resulüne itaat de Allah'a itaat etmek gibi farzdır. Yani fıkıh usulünde bunlar e, karara bağlanmış meselelerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mücerret yaptığı fiiller e, mübahlık ifade eder. Bu fiilleri teşvik etmişse e, müstaplık ifade eder, emretmişse farzlık ifade eder. Ve kavli sünnet ile yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü yasak veya emri ile Fiili, kendi fiili çelişirse e, bizim itibar etmemiz gereken sözlü sünnettir. Kavlinde ne dediyse odur yani. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir takım haller vardı. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, kıbleye dönerek ön ve arka taraf kıbleye dönerek hacet gidermeyi yasaklamıştır. Ama kendisinin bunu yaptığına dair nakil geliyor. Bu konuda bize düşen şey Allah Resulü'nün sözlü emrine uymaktır. Yemekten önce tuz kullanmayla ilgili bir sünnet bilmiyorum. Ee, bu konuda sadece Ali radıyallahu anh'den bir, zayıf bir rivayet var. 70 ee, derde devadır yemeğe başlarken tuz kullanmak diye ama bunun da isnadı zayıf. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ee, yemeye başlarken daha doğrusu bu tür rivayetler e, iftar açarken orucunu açarken yaptığı şeylerle ilgili işte hurmayla suyla zeytinle gibi ama tuzu bilmiyorum az önce Musa abi e, el kaldırıyordu şimdi bırakabilirim mikrofonu Yani şimdi şöyle, bir kimseye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet gelmiştir. Mesela Allah razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarığı emretmiştir diye bir rivayet geliyor mesela. Bu kimse hadis sahih mi değil mi bilmiyor. O hadisin zayıf olduğunu veya amel edilemez, uydurma olduğunu anlayıncaya kadar o hadiste amel etmesi gerekir bu insanın. Buyurun Musa, selamun E ee, selamünaleyküm. Şimdi orada bizim orada konuşalım konunun devamı mahiyetinde bir de benim gerçekten aklıma gelen merak ettiğim konulardan birisi. İbrahim aleyhisselamla ilgili ayet malum iki şekilde yorumlanıyor. Bir bir kısmı İbrahim aleyhisselamın yıldızı güneşe ayı kalbine göstererek yani bunlar mı şimdi bizim Rabbimiz? diyerek onları düşünmeye sevk ettiği şeklinde bir anlayış var. Bir de gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın güneşi, ayı ve yıldızı belirli bir süre Rab olarak e, tanıdığı. Onları Rab Ayetin Başka ayetlerde de İbrahim Aleyhisselam'ın e, kuşların diriltilmesini istemesi. Yani canlılar ölüleri nasıl diriltiyorsunuz diye sorması Allah'a. İnanmadığını deyince kalbim mutmain olsun için. Bütün bunlardan sonra bir ayette de, birkaç ayetinde olabilir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı ifadesi var. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmadı diyor. Şimdi o sözlere bakarsak o sözler insanı şirke sokması lazım. Yani İbrahim aleyhisselamın güneşe, aya, yıldıza Rabbim demesi bildiğimiz kadarıyla şirk olması lazım. Yani Allah dışında güneşe, ay, yıldıza bu benim Rabbim, bu benim Rabbim demesi şirk olması lazım. Fakat Allah-u Teala İbrahim hiçbir zaman müşrik olmadı buyuruyor. Tersinden okusak, desek ki İbrahim Aleyhisselam e, kavmine bu mu Rabbim, bu mu Rabbim diye e, sorarak onları düşünmeye sevk etti diye inansa, inansa bu ayete bu mana verilse ne olur? E, gerçekten e, Rabbi zannetti şeklinde ki kabule göre inansak ne olur? Yani aradaki fark ne? Bunu öğrenmek Şimdi Musa abi, bu söylediğim konuda alimlerin farklı görüşleri var. Yani iki görüşte e, alimlerde nakledilmiş. Fakat e, cehaletin mazeret olması noktasında e, güzel bir delil bu. Şöyle ki, e, bunun bir benzeri şura a, şura suresindeki ayette olduğu gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitabı iman nedir, kitap nedir bilmezdi Ayeti Yani İbrahim Aleyhisselam Tıpkı diğer insanlar gibi Aleykümselam ve Rahmetullahi Wabarak Tıpkı diğer insanlar gibi Kendisine vahiy gelmeden Peygamberlik gelmeden Rabbini tanıyamaz Rabbini bilir ama tanıyamaz Rabbi tanımak vahiyledir Dolayısıyla biz bugün bile şunu söylüyoruz. Bugün yeryüzünde Allah Hazreti Celle'nin varlığı inkar edilemiyor. Hiç kimse inkar edemiyor bunu. Başka isimler takıyor. Yani onun kudretine başka isimler takıyor. Rabbinin güneş olduğunu, yıldızlar olduğunu, doğa olduğunu, tabiat kanunları olduğunu ikrar ediyorlar. Belki Allah Azze Celle olduğunu e, itiraf etmiyorlar veyahut e, bilmiyorlar. Vahiy gelmeyen kimseler, vahyin tedbiri ulaşmayan kimseler. Bu kimseler Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde tanımakla mükellef. Sıfatlarında tanımakla değil. Rabbini tanımakla e, mükellef değil. Yani bütün sıfatlarını da tanımakla e, mükellef değil. Çünkü aklıyla bunları bilemez zaten. İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki e, tavrı ister hüccet getirme makamında olsun ister e, Rabbini tanımın makamında olsun her iki görüşte alimlerden nakledilmiş fakat e, bizim inandığımız Allah ve Celle'nin muradı olduğuna inandığımız şey İbrahim Aleyhisselam orada e, hüccet getirme makamında değil zaten e, ayetin lafzının zahiri de böyle bir şey göstermiyor. E, hüccet getirme makamında olduğunu söyleyen de bir delil getiremiyor. Ama biz bakın Şura suresindeki ayeti delil getirebiliyoruz. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor peygamberine hitaben. İmanı bilme, bilmemekle e, vasıflıyor Allah Azze ve Celle. Yani vahiy gelmezden önce insanların durumu budur. Peygamber bile olsa. Rabbi tanımak vahiyden sonra.